Alo. Ayhan Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Celil aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Ee, hocam, şimdi biraz uzun herhalde ama. Ee, şimdi babamın benim bir zamanında bir bankada bir parası vardı. Dolar olarak bekliyordu. Babam yalnız ticaret yapmayı bilmez. Yani hı -hı. ticaret yapmıyordu. Bu parasını babam bana verdi. Ben bu parayı borç olarak verdi. Bu parayla ben ticari bir araba aldım. Ee, bu ticari araba zamanla değerlendi. Ben bu babamın parasını da 7 senede de ödedim geri. Hı hı. Ondan sonra kardeşlerim biraz da bana gönül koydular, tavur koydular. Anneme babama da gönül koydular. Yani siz abime yaptınız, bize yapmadınız. Onun aldığı araba şu kadar oldu, siz bana hiçbir şey yapmadınız falan gibisinden. Bunun hükmünü soracaktım hocam ben. Yani burada bir adaletsizlik var mı? Yoksa hani normal midir? Hmm. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Ayhan Bey'in sorusuyla başlayalım hocam. Babaları bir araba vermişler onlara, para vermişler bir miktar. Babasından borç para almış hı hı. Onu değerlendirmiş Aldığı arabada Fiyatı katlanmış Karlı duruma Gelmiş ve Sonra da babasından aldığı parayı Borcu ödemiş Bundan tabi kendisi yararlanmış. Diğer evlatlar da Eğer borç isterlerse annesinin babasının da Onlara da aynı hakkı tanıması gerekir. Evlatlar arasında adaletsizlik yapmamaları icap eder. Ama buna rağmen Ayhan Bey'in hukuki bir sorumluluğu yok İslam'a göre. Babasından borç para istemiş. Babası da gönül rızasıyla vermiş ve bundan da kendisi istifade etmiş, yaralanmış ama yine de parasını babasına geri ödemiş. Bunda bir vebal altına girmesi söz konusu değil kendisinin. Hı hı. Ama babası kendi malında dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Kimse buna engel olamaz. Ancak dediğim gibi evlatlar arasında da adaletsizlik yapmaması, onları e, gücendirmemesi gerekir. Asr-ı saadette de benzer bir durum olmuş. E, Borç para değil de hediye bir baba kendi çocuklarından birine bir şey hediye edince evin hanımı kocasına diyor ki bey sen buna hediye verdin de diğerlerine vermedin bu adaletsizlik sen en iyisi bunu Resulullah'a sor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğunda o da bunu tasvip etmiyor doğru değil diyor onun için evlatlar arasında adaletsizlik yapmamak lazım işte görüldüğü gibi kırgınlıklara da e, sebebiyet verilmiş oldu Hı -hı. Onun için artık bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Bundan sonra ebeveynler kendi çocuklarına bir fayda sağladıklarında veya işte bir hediye verdiklerinde, işte bir mal verdiklerinde aralarında mümkün mertebe adaleti eşitliği gözetsinler. Evet.